Allahu Teala min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. ve sallamu alaika ya Seyyid Al-Awda Inna wa ila Wadeh Jamil Ambiayi ve Musterim. Wadeh Jamil Ambiayi. Ve alhamdulillahir Rabbi al Allah'ın el al-Asma al-Husna Cenî. Allahum ya Sharishurdu sırra Allah'ın Muhit ismine gelmişti. Resulullah Efendimiz buyuruyor bir "Aleyseratü vesselam. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ehsa ederse, tahsil ederse o cennete girdi." Ehsa etmek demek, ismi anlamak demek, ona iman etmek demektir. Bir de o ismi üzerinde göstermek demek, onu yaşamak demektir. Kim bunu yaparsa o cennete girdi dedi. Girecek değil, girdi. Neden girmişti? Çünkü onun gönlü cennet olur. Marifet cenneti o olur. Allah'ı bilme, tanıma cenneti o olur. Böyle biri cennete girmesin, kim girsin? Allah, zatıyla sıfatıyla ona tecelli etmiş olur çünkü. Allah'ın güzelliği onun üzerinde evet, tecelli etmiştir, görünür. Velilerle ilgili ayet indiğinde sahabe soruyordu. ''Ya Rasulallah, velileri nasıl tanıyacağız? Onları gördüğümüzde nasıl veli olduğunu anlarız?'' Evet, Buyurdu ki, ''Onları gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız. Onlar size Allah'ı hatırlatır.'' Neden? Allah'ın isimleri El Esmaül Hüsna üzerinde tecelli ettiği içindir. Konuşurken hep Allah dediği içindir. Allah böyle seviyor, Allah böyle sevmiyor. Allah bundan razidir, Allah bundan razı değildir. Allah buna gazap eder, Allah bunu sever deyip hep Allah'a göre hayatını yaşar, Allah'ın hesabını yaparak yaşar, hep Allah'dır. Böyle birini insanlar gördüğünde elbette ki Allah'ı hatırlayacak. Ama bir münafık da böyle yapmaya çalışabilir. Hep Allah'tan bahsedebilir. Allah'ın rızasından bahsedebilir. Cennetten bahsedebilir. Helaldan, haramdan bahsedebilir. Eğer onun üzerinde Allah'ın isimleri tecelli etmemişse, o münafıktır. O konuşurken tiksiniyorsun ondan. Bu lisesi bana gelmesin, bu Allah demesin diyorsun. Niye? Yalancı olduğunu bildiğin için. Gönül kabul etmiyor onu. Bakıyorsun hemen konuşuyor. Bu doğrudur diyor, şöyle yapmak daha doğrudur, böyle yapmak daha güzeldir. Kime göre? Allah'a göre diyor, dine göre, İslam'a göre, Peygamber'e göre diyor. Ama yanlış söylemiş. Ne söylediğini farkında değildir. Kendini nasıl ateşe attığının farkında değildir. Evet. Rabbimizi tanıyacağız inşallah hep beraber. Rabbimizin güzelliğini, el esma-ı demek, Güzel isimleri, yani Allah'ın güzelliği. Eğer onun güzelliğini anlarsak, onunla güzel oluruz. Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Yeryüzünde Allah'ı temsil ediyor. Nasıl temsil edecek? İsimleriyle başka türlü temsil edilir mi? Ama önce onu anlaman gerekiyor. isimlerini anlaman gere gerekiyor. Anlamadan nasıl temsil edeceksin? Kendi kendine bir din üretirsin. Din budur dersin. Nasıl? Namazını kıl, orucunu tut. Eğer farz olmuşsa zekati ver. Gücünü yetiyorsa haca da git. Kimsenin de hakkını yeme. Tamamdır. Böyle söyler. Ama Allah öyle söylemedi. Bu şekilde cennete gidersin demedi. Ne dedi? Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır dedi. Mümin malını ve canını Allah yolunda harcar, bunun karşılığında cenneti alır dedi. Ölçüyü Allah koyuyor. Allah cenneti kime satacağını, kaşa satacağını o biliyor. O ben buna satıyorum diyor. Öteki böyle yaparsan tamamdır diyor. Ne yaptı? Allah adına konuştu. Evet, yarın hüsran olur. Allah ayet-i kerimede buyururdu, kıyamet günü en çok kaybedenler, en çok hüsrana uğrayanlar, yanlış yapıp doğru yaptığını zannedenlerdir. Yanlış yapıyor, doğru yaptığını zannediyor. Çünkü buyurdu, bunlar yaptıklarından dolayı bir de karşılık bekliyorlardı. En çok hüsrana uğrayanlar bunlardır. Kafir öyle cenneti umut etmiyor. Münafık o kadar cenneti umut etmiyor. Her biri kendi kendini kandırdığını biliyor. Ama münafık olduğunun farkında olmayanlar en çok hüsrana uğrayanlardır. Münafık demek iman ettiğini söyleyip, iman ettiğini zannedip iman etmeyenlerdir. İman ettiğini söylüyor, imanını ispatlayamıyor. Ya Rabbi ben seni her şeyden çok seviyorum diyor ama iş bunu ispatlamaya gelince ben bunu yapamam diyor. Benim gücüm buna yetmez diyor. Benden bu kadar diyor. Bu has münafıktır, has münafıktır. Mümin nasıldır? Evet, canını, malını Allah yolunda feda edebilmeye hazır olandır. Gönlü böyle olandır. Önce gönlünü bu hale getirmesi lazım insanın. Bu hale getirirse mümin olur. Canını feda etmek demek, gidip ölmek demek değildir. Nedir? Hayatını feda etmek. Vaktini, zamanını Allah'ın rızasını kazanmak için sarf etmek demektir. Eğer biri marını veremiyorsa, vaktini, zamanını, yani hayatını Allah yolunda sarf edemiyorsa, ben Allah'ın rızasını istiyorum, ben Allah'a iman etmişim derse, cenneti istiyorum derse, kendini kandırmış olur. Evet, Allah'a iman etmek için önce Allah'ı isimlerinden, sıfatlarından tanımak gerekiyor. Eğer tanımazsa hiçbir zaman iman edemez. Bilmediği şeye nasıl iman etsin, nasıl iman edebilir? Önce tanıması lazım. Allah'ın isimleri, aynı zamanda Allah'ın zatına perdedir. O perdede Allah'ın tecellisi görünür o Esma-ül Hüsna perdesinde Allah'ın tecellisi görülür. Allah'ın cemali müşahede edilir. Bütün isimleri böyledir. Mutlaka o isimin kulda da tecelli etmesi lazım. Allah kendini tanıtırken, sen de benim halifemsin, sen de böyle ol diyor çünkü. Hayatını böyle yaşa. İşini böyle yap böyle düşün, böyle konuş diyorum. İşin özü buydu. Daha önce söylemiştim. Bedevini biri, ya Allah benim öyle hafızam kuvvetli değil, fazla da anlamıyorum. Kısaca kendini bana tanıtabilir misin? Ben kısaca seni nasıl tanıyayım yani? Evet, ne dedi? Buyurdu ki, benim sermayem, marifetullah, kazancım, muhabbetullah, dinimin asli de akıldır dedi. Dinimin asli akıl. Yani aklını kullanacaksın sonuna kadar. Anlayacaksın. Anlamadan olmaz. Neyi anlayacaksın? Marifetullah. Marifetullah Allah'ı tanımak demek. Allah'ı nasıl tanıyacaksın İsimlerinden. Allah kendini nasıl tanıtmışsa? Bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Allah'ı tanımamaktan kaynaklanıyor. Bütün zulümler buradan kaynaklanıyor. Allah'ı bilmediği, tanımadığı için bütün nifaklar, münafıklıklar Allah'ı tanımadığı için meydana geliyor. Eğer biri Allah'ı Rab olarak, Allah önce Rab ismini Kur'an'ın nüzul sırasına göre isimleri anlamaya çalışıyoruz. Önce hangi isim gelmişti? Allah'ın Rab ismi. Sonra Rahman ismi, Rahim ismi, peşinden Malik ismi, peşinden Ekrem ismi gelir. Biri Allah'ı Rab olarak tanır, kabul ederse, kendisini terbiye edenin Allah olduğunu, Rabbi Allah olduğunu anlar, kabul ederse ne yapar? Allah onu nasıl terbiye edecekse, terbiye olmasını istemişse öyle terbiye olur. Yani Allah'ın terbiyesiyle terbiye olur. Allah nasıl terbiye olsun istiyor? İsimleri onda tecelli etsin istiyor. Rahman olsun istiyor. Rahim olsun istiyor. Malik'in Allah olduğunu kabul etmesini istiyor. Her neye malikse, Allah O'na neyi ikram etmişse, O'nunla cenneti satın almasını istiyor. Allah O'nun ekrem olmasını istiyor. İkrama nail olmasını istiyor. Allah'tan ikramına ayrılmasını istiyor. Bununla beraber onun ikram etmesini istiyor. Peşinden ilah ismi gelir sever. Sevilmeye layık olan. Sevilmesi gereken. Kendisini sevmesini istiyor. Kendisi için kendisinden dolayı varlığını, varlığı sevmesini istiyor. Bunu anlarsa ancak böyle terbiye olur. Terbiyeyi Allah böyle veriyor. Eğer biri Allah'ın terbiyesini kabul etmedi mi ne yapar? Birileri ona terbiye verir, onu terbiye eder. Babası şöyle ol der, benim gibi ol der, faranca gibi ol der, ona sen Allah'ın yeryüzündeki halifesisin, yeryüzünde Allah'ı temsil ediyorsun. Senin onun Esmasıyla isimlenmen gerekir demiyorsa ona başka Rabler göstermiş demektir. Kendisi terbiye etmeye çalışıyorsa ben senin Rabbinim demiştir. Benim gibi ol, benim gibi yap, benim istediğim gibi olmalısın dediyse ben senin Rabbinim dedi. Ne demelidir? Allah önümüze bir de örnek koydu. Kimi koyuyor önümüze? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı koyuyor. Evet, bunun gibi dedi. Bunun gibi bir kul olmanı istiyorum senden dedi. Kulluk bunun gibi yapılır. Bunun gibi yap dedi kulluğunu. Bunun gibi iman et. Bunun gibi Allah'a teslim ol. Bunun gibi Allah'a itaat et. Bunun gibi hayatı yaşa. Komşularına bunun gibi muamele et. Hanımına, çocuklarına bunun gibi muamele et. İnsanlara, varlığa, bunun bakışıyla bak, dedi. Örnek, o sizin için en güzel örnektir, dedi. Eğer biz bunu anlamadıksa, bunu kabul etmediysek, ne yapıyoruz? Kafamızın dikine gidiyoruz, demektir. Allah işi bilmiyor, demiş oluyoruz yani. Evet, onun için söylemiştim. Gidelim, bir okulun önünde duralım, Çıkan çocukların hepsine soralım. İster bu ilkokul olsun, lise olsun veya üniversite olsun. Sen kimin gibi olmak istiyorsun? Senin için örnek insan kimdir? Kimin gibi olmak istiyorsun diye soralım. Bakalım kaç kişi ben Resulullah Efendimiz gibi olmak istiyorum der. Bakalım kaç tane ana baba çocuğuna böyle terbiye vermiş, böyle öğretmiş ona. Görelim. Durumun ne kadar vahim olduğunu göreceğiz, anlayacağız. Allah bize dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir dedi. Birkaç günlük övülme hayatı dedi. Asıl hayat ahiret yurdu'dur dedi. Asıl hayat Allah katındadır dedi. Hedefiniz Ebedi hayatı kazanmak olsun dedi. Seni bunun için yaratmışım. Manevi olarak büyüyesin. Hazreti insan, kamil insan olasın diye dünyaya gönderdim seni dedi. Örneği de önümüze koyuyor Resulullah Efendimiz'i. Diğer peygamberleri örnek olarak veriyor. Bunlar gibi olun dedi. Peygamber kıssalarını anlatırken de ne buyuruyor? Bir peygamberi anlatıyor. Peygamberle beraber Olanları anlatıyor, onların nasıl kurtuluşa erdiğini, onları nasıl rahmetinin içine aldığını anlatıyor. Ebedi hayatlarını nasıl kazandığını, onlardan nasıl razı olduğunu anlatıyor. Bir de onun karşısında Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi olanları anlatıyor. Onlarla beraber olanları anlatıyor. Onların nasıl helak olduğunu anlatıyor. Nasıl cehennemi boyladıklarını anlatıyor. Onlara nasıl gazabettikini anlatıyor Allah. Bir de arada ne ona karışan ne de buna karışan ben kendi işime bakarım deyip münafıklar vardır. Bir de münafıkları anlatıyor. Mümin gibi görünüyor. Daha doğrusu kim güçlüyse ondan yana görünüyor. Buna da münafık. Çünkü Allah bir kavme gazap ederken peygambere neyi emreder? Sana iman edenleri al oradan çık dedi. Nuh aleyhisselama mesela sana iman edenleri al gemiye bin dedi. Oğlu gemiye binmedi. Ona karşı olanlar bilmediği gibi, onunla beraber olmayanlar da bilmedi. Onlar da onlarla beraber helak oldular. Yani doğru yerde durmak gerekiyor. Allah'tan yana, peygamberden yana durmak gerekiyor. Durmazsa ne olur? Helak olur. Hem bu dünyada hem ahirette. Allah kuluna, kulu için hedef koymuştur. Nedir hedef? Hazreti insan olmak, kamil insan olmak, Allah'a dost olmak, veli olmak. Ebedi hayatı kazanmak, cenneti kazanmak. Söylediğim gibi, yine duralım bir okulun kapısında. Çıkanlara bin kişi olsun tek tek soralım. Senin bu hayattaki hedefin nedir? Senin için en önemli şey nedir? Neyi kazanmak istiyorsun diye soralım. Bakalım kaç kişi, benim hedefim Allah'ın rızasını kazanmaktır der. Eğer demiyorsa, kimin suçu? Ananın babanın suçudur önce. O da tercihini yapamamış. İki türlü tercih vardır. Bir hak, bir de batın. Allah buyurdu ayet-i kerimede, Hakkı çekip aldıktan sonra batıldan başka ne kalır? Eğer tercihi Allah değilse, Allah'ın rızası değilse, Allah'a dost olmak değilse, peygamber gibi olmak değilse, cenneti kazanmak değilse, o batıda kalmıştır. O insan olamamıştır yani. İnsan olabilmesi için Allah ile olması gerekir. Yoksa, Yoksa beşer olarak kalır. Beşer ayrı, insan ayrıdır. İnsan beşerdir. Ama manevi olarak büyüdükçe insan olur. Her Allah'ın emrine uyduğunda, iman ile beraber itaat ettiğinde, Allah'ın rızasını gözeterek yaptığı her işte insanlığı biraz daha artar. Yani biraz daha Hazreti insan olmaya doğru yol alır. Ne zamana kadar? Hazreti insan, kamil insan oluncaya kadar. Allah'a dost oluncaya kadar. Manevi olarak büyüyen biriyle büyümeyen birinin arasındaki fark nedir? Nasıl anlaşılır? Çocuklar oyuncaklarla oynar. Büyüklere göre onlar oyuncaktır. Eğer biri zahiri olarak büyümüş, sadece oyuncakları büyümüşse, daha önce... Oyuncak arabayla oynuyor, oyuncak bebekle oynuyor, oyuncak evle oynuyor. Büyüdü bir sefer büyükleriyle oynuyorsa, o manevi olarak büyümüş midir? Hayır. Büyümeye doğru bir adım bile atmamış demektir. Yani derdi dünyaysa, dünyanın içindekilerse, oyuncaklarsa büyümemiş demektir. büyüyen hali nasıldır? Büyüyen, Dünyayı anlamıştır. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu anlamıştır. Kendini anlamıştır. Allah'ın gülü, abdi olduğunu anlamıştır. Hazreti insan olduğunu anlamıştır. Allah'ın nuruyla nurlanması gerektiğini anlamıştır. Peygambere benzemesini, peygamber gibi olmayı anlamıştır. Ahireti dünyaya tercih etmiştir. Dünyasını ahiretine kurban etmiştir yani. İnsana iki yoldan başka yol yoktur. Ya dünyayı ahirete kurban eder ya da ahiretini dünyasına kurban eder. Bu böyledir. Herkes kendi gönlüne bakmalıdır. Neyi neye kurban ediyor? Evet. Ya büyümeyi kabul eder, değişmeyi kabul ederiz ya da yerimizde sayarız. İnsan olamayız, beşer olarak kalırız. Beşer demek, insan olmayı hak etmemiş demektir. Beşer. Sadece dünyaya ait şeylere bakan demektir insanın zahiri tarafı demektir yani zahiri taraf. Evet insan zahiri olarak bir beşerdir ama bir de insan olması gerekir. Hazreti insan olması gerekir. Sadece o beşer olmakta kalırsa o sadece dünyalık biri olur. Dünyaya ait biri olur yani. Evet Allah'ın isimlerini bunun için anlamaya çalışıyoruz ki Allah'ın isimleri üzerimizde tecelli edip bizi insan yapsın diye. Allah'ın nuruyla, isimleriyle, sıfatlarıyla insan olalım, Hazreti insan olalım diyedir. En güzel ahlaka sahip olan Resulullah Efendimiz'e benzeyelim diyedir. Hazreti Ayşe annemize sormuşlardı, bize Resulullah Efendimiz'i biraz anlatır mısınız dediklerinde ne buyuruyordu? O da zahiri olarak herkes gibi bir beşerdi, zahiri olarak. Ama Allah'ın bütün isimleri en kamil manada üzerinde tecelli etmişti, en kamil manada Hazreti İnsan yani. Kısa ve öz Resulullah Efendimizin tarifi. Başka bir seferinde, evet, onun ahlakı sorulunca, onun ahlakı Kur'an diye buyurdu. Allah'ın isimlerini El Esma ve Hüsnasını onun için anlamaya, onun için Rabbimizi tanımaya, onun için kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Nasıl olmamız gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Evet sıra Allah'ın El Muhit ismine gelmişti. Muhit ihata eden demektir. Kaplayan, kuşatan demektir. Mesela Allah'ı şeyin mühit. Allah her şeyi ihata etmiştir, her şeyi kuşatmıştır, her şeyi kaplamıştır dedi. Allah'ın mühit ismi. Allah insanları insanları ihata etmiştir buyurdu. Resulullah Efendimiz'e mirajda bu perdeyi açıp göstermişti. Allah ayet de öyle buyurdu. Evet, Mirat gecesinde. Allah'ın insanları ihata ettiğini sana seyrettirdik, Sana müşahade ettirdik. Allah insanları ihata etmiş. Biz Allah'ın ihatasının içindeyiz. Allah neyle ihata ediyor? Allah muhabbetiyle ihata ediyor. Neyi yaratmışsa sevdigi için yaratmış. Önce seviyor, diliyor, sonra yaratıyor. Sonra kayyum ismiyle onu varlıkta tutuyor. Nasıl tutuyor? İhata ederek. Demek ki bütün insanlar, bütün varlık Allah'ın ihatasındaymış. Muhabbetiyle ihata etmiştir, ilmiyle ihata etmiştir, hikmetiyle ihata etmiştir, kudretiyle ihata etmiştir, zatıyla ihata etmiştir. Onun için buyuruyor diye ayet kerimede, o size şah damarınızdan daha yakındır hata etmiş Allah kişiyle kalbi arasına girer buyurdu Allah kişinin Nefsinin kendisine Neler fısıldadığını bilir dedi Allah yakınlığını anlatıyor Ne yana dönersen dön Allah'ın veçhi oradadır Allah'ın cemali oradadır dedi Ne yana dönersen dön Niye? Seni hata etmiş İster bu tarafa bak, ister arkaya bak, hangi tarafa dönersen dön, seni ihata etmiş. Yani sen, bütün insanlar, bütün varlık, Allah'ın nurunun içindedir. Allah yerlerin ve göklerin nurudur dedi. Allah'ın bu ihatasını, bu yakınlığını hissedip takmak lazım. elimizi açıp dua ederken, öyle uzaktan, uzaktaki birinden istemiyoruz. Bizi ihata eden, Rabbimizden istiyoruz. İhata eden demek, sadece, zahiri olarak ihata değil. Hem zahiri, hem manevi ihata etmiştir. Hem maddi, hem manevi ihata etmiştir. Yani, Sadece zahirini ihata etmemiş, senin gönlünü de ihata etmiştir. Aklını ihata etmiştir, niyetini ihata etmiştir. Öyle ki sana senden daha yakındır. Onun ihata etmediği hiçbir şey yoktur. Allah'ın mühid ismi sonsuz ve sınırsız, eşsiz ve benzersiz, maddi, manevi, zahiri, batini, içeriden ve dışarıdan ihata eden demektir. Neyle ihata ediyor? Nasıl ihata ediyor? İlmiyle, kudretiyle, tüm esmasıyla. Bütün esmaül husnasıda görünen, görünmeyen, maddi, manevi tüm varlığı ihata eden kuşatan demektir. Bir de Allah'ın ayet-i kerimede ayetleri okurken anlayacağız. Kafirleri ihata ettiğini beyan ediyor. Münafıkları ihata ettiğini beyan ediyor. Neyle azabıyla cehennemin kafirleri ihata ettiğini beyan ediyor cehennemde kafirleri ihata ediyormuş bütün varlığı, mahlukatı Allah ihata etmiştir bu durumda insanın Allah'ın bu sonsuz kudret deryası içinde gücü nedir, nasıldır? Hayatı Allah ihata etmiştir. Her olay, her mesele mutlaka O'nun emriyle, O'nun iradesiyle meydana geliyor. O yapıyor yani, O yaratıyor. Ama Allah insana cüz'i irade vermiş. Tercih etme hakkı vermiştir. Allah'ın bu sonsuz kudret deryasında insan bir gemi gibidir. Gemi. Bir deryanın içindeki gemi farz edelim. Geminin kaptanı insanın kendisidir. Gemiyi ona teslim etmiş. Senin yolculuğun cennete demiştir. Senin rotanı peygamber belirler, Allah'ın vahyiyle belirler ve senin gitmen gereken yer cennettir der. Tercih senindir, senin iradene aittir. İnsanın bedeni bir gemi, aklı, iradesi o geminin kaptanıdır. Tercih hakkını ona vermiş yalnız. İsterse cennete doğru gider, isterse ters tarafa döner, cehenneme doğru gider. Bu tercih hakkı tamamen kula aittir. Gemisini cennete götürmede, cehenneme götürmede kulun elindeki bir şeydir. Bu hakkı Allah ona veriyor. Ama bu deryada Bazen fırtına da olur. Gemiyi koruması gerekir, muhafaza etmesi gerekir. Nasıl fırtına oluyor? Bütün imtihanlar böyledir. Musibet gelir, bela gelir, delikodu gelir, iftira gelir, yokluk gelir. Bunlar hepsi birer fırtına. Gemiyi sağlam tutması gerekiyor. Ben bu işi yapamam, edemem deyip gemiyi bırakırsa batar. Batarsa sıratın üzerinden cehenneme düştü demektir. Ya da feryat edip niye fırtına var derse Allah'a itiraz etmiş olur. Evet. Fırtına varsa gemiyi taşıması için, sen gemiyi taş tarafta tutmuşsun onun için. Rüzgar estikçe gemi hızlanır. Yeter ki geminin rotası düzgün olsun. Düzgün olmazsa ne olur? Devrilir, batar. Geminin rotası düzgün olmadığı için musibet geldiğinde insanlar feryat ediyor. Ama rotası düzgün olanlar ne yapıyor? Bakalım bütün peygamberlere hiç itiraz ettiler mi? Bu niye böyle dediler mi Allah'a? Şunu niye şöyle yapıyorsun dediler mi? Demediler, demezler. Çünkü işi biliyorlar. Allah'a itiraz etme gücünü kendilerinde bulamazlar. Allah'a sen yanlış yaptın deme cesaretini gösteremezler. Feryat etmek, isyan etmek, Allah'a sen yanlış yapıyorsun demektir. Allah'a ben senin yaptığını beğenmedim demektir. Sen bu işi bilmiyorsun demektir. Evet. Ne burada ait kelimede insan neden yaratıldığına bakmaz mı? Neden yaratıldığına bakmadan Allah'a hasım kesilir dedi. Allah ile münakaşa eder dedi. Nasıl münakaşa yapıyormuş? İşini beğenmemekle, feryat etmekle Niye böyle yapıyor? Allah'ı tanımıyor onun işi. Allah'ı anlamamış. Onun Rab olduğunu, Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Kerim olduğunu anlamamış. Buna iman etmemiş. Allah'ın hiç kimseye zulmetmeyeceğini anlamamış. Allah'ın kulunu Hazreti İnsan olsun, kendisine dost olsun cennete girsin diye yarattığını anlamamış. Allah insanı cennet için yaratmış. Evet, herkes kendi gemisinin kaptanıydır. Onu cennete götürmek tamamen onun elindedir. Yüzde yüz. Bu arada... Allah bir de örnek peygamberler göndermiştir. Bunların gibi gemini cennete taşı demiştir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? âmener <gülüyor> bima bimâ unzile min Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti, müminler de iman etti. Müminler de Resul'ün iman ettiği gibi iman etti. amen hepsi Allah'a iman etti Allah'a nasıl iman ettiler el Esmaül hısnas ile iman ettiler isimleriyle iman ettiler Evet Allah'a iman olmayınca o imanın yerine kendimize göre bilgimizi vehmimizi, hayalimizi, düşüncemizi iman diye oraya koyduk iman budur dedik İman sevmektir. İman aşktır. Yani Allah öyle beyan etmişti. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysaki müminlerin Allah'a iman edenlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir dedi. Ele herhangi birini, herhangi bir şeyi sever gibi değildir onu sevgisi. En çok Allah'ı sever. Eğer insan rahmeti severse rahim olur. Rahmet eder rahim olur. İnsan ikrami severse kerim olanı severse kerim olur. Allah'ın kerim ismi üzerinde tecelli eder. Eğer af etmeyi severse af olmayı severse afu olur. Afeder, afu olur. Olmazsa ne olur? Rahim ismi olmayınca zalim olur. Kerim ismi olmayınca cimri olur. Afu ismi olmayınca ne olur? Ceza veren olur. Cezalandıran olur. Evet. Peygamberler nasıl cennete yol almışlarsa sahabe de, onlarla beraber olanlar da öyle onlarla beraber cennete onları takip ederek yol almışlardı, gitmişlerdir. Allah kıyamete kadar peygamber varislerini gönderir Onların peşinden onun için gidilir. Ama herkes kendi gemisinin kaptanıdır. Herkes Allah'a karşı sorumludur. Herkes hazreti insan olmalıdır. Yoksa kimse kimseyi kurtaramaz. Kimse kimseye yardım edemez. Kimse kimseye şefaat edemez. Şefaat buradadır. Peygamberler şefaati burada yapar. Nasıl yapıyor? Allah'ın yolunu gösteriyor, beni izle diyor. Ne buyurur Dayı-ı Kerime'de? De ki Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Tabi olmadan kurtuluş yok. Allah'ın sevmesi yok. Mağfiret yok. Kendi kendine hayal kurmuştur. Bunun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı örnek olarak, önder olarak, rehber olarak kabul etmiş olması lazım. Buna iman etmesi lazım. İman etmesi lazım ki o en güzelini yapmıştır. Hayatın en güzelini yaşamıştır. En güzel ahlaka sahiptir. Eğer buna iman ederse onun gibi olmaya çalışır, olur yapabildiği kadarıyla olur. Çabası gayreti kadar olur. Evet. Allah'ın bu kudret denizinde nasıl fırtına varsa öyle gece de var, gündüz de var. Bazen karanlığa kalıyoruz. Bazen umutsuzluğa kapılıyorsun. Hiçbir şey göremiyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Karanlıktır o anda. Bazen gündüz vardır. Gece gider, güneş doğmuştur, ortalık aydınlanmıştır. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Nedir gece? Gece küfürdür. Küfür karanlıktır, zulmettir. Gündüz nedir? Gündüz Allah'ın vahiyidir. Allah'ın nurudur. Eğer vahiy sana nur olursa, ışık olursa, Yol gösterirse, rehber olursa, hidayet olursa ne yapacağını bilirsin. Ayağını nereye koyman gerektiğini anlarsın. Yoksa, yoksa cehennemin çukuruna yuvarlanırsın karanlıkta kalınca. Aynı şekilde bu Allah'ın sonsuz ihatasında Yaz vardır, kış vardır, bahar vardır. Bazen güllük, gülistanlıktır. Ortalık, hayat, bazen kış vardır. Kardır, tipidir, doludur. Her halükarda senin gemiyi yürütmen gerekir. Kendini Allah'a doğru çekmen gerekir. Ben senin abdinim ve ben senin kulunum. Ben seni istiyorum deyip gemiyi yürütmeye devam etmen gerekir. Gözünü, gönlünü Allah'tan başka tarafa çevirmemen gerekir. Şu şöyle oldu, bunu kabul edemem. Bu böyle oldu ben bunu kaldıramam. Bu böyle olmuş, bunu kabul etmiyorum. Şunu niye şöyle yaptı, bunu niye böyle yaptı? Parancalar niye şöyle, sana ne? Sana ne? Sen cennete gitmeye bak. Sen daha bunu anlamadın mı? Senin için cennete gitmek değil midir? Allah buyurmadı mı? Genişliği, gökle yer kadar olan cennete koş dedi. Senin işin cennete koşmak. Koşmazsan, koşmazsan varamazsın. Onun için cehenneme gidenler cennete koşmayanlardır. Koştuğu halde varamayanlardır. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor diye Vesselam, kimisi sıratta giderken, cennete doğru giderken, sırat köprüsünde, Sırat köprüsü demek, cehennemin içinden geçen yol demektir. Kimisi adım atar atmaz cehenneme yuvarlanır, yuvarlanırken bin sene havada kaldır dedi. Yani o kadar derin ki bin sene aşağı inmeye devam ediyor, bin sene boyunca. Cehenneme adım atar atmaz sırata düşer dedi. Kimisi Şimşek gibi geçer, kimisi koşar at gibi, kimisi uçan kuş gibi, kimisi koşar gibi, kimisi yürür gibi, kimisi düşe kalka gider dedi. Bu yol 1500 senelik yol. Buyurdu ki, bir kısmı tam cennetin önüne gelmiştir, sıratı geçmesine bir adım kalmıştır. O adımı tam atmaya çalışırken cehenneme yuvarlanır. 1500 sene yolculuk yapmış, son bir adım kalmış yuvarlandı. Niye? Dünyadayken cennete koşması yeterli olmadı. Allah'ın mühit ismiyle ilgili ayetleri biraz kısaca beraber anlayalım inşallah. Ela innehum fi milyetin min liha'i rabbihim. Onlar Rablerine Kavuşmaktan şüphe içindedirler. Allah'ın likasi hakkında şüphe içindedirler. Allah'a vasıl olmaktan şüphe içindedirler. Lika, mülaki olmak demek, kavuşmak demek. Karşı karşıya gelmek, karşılaşmak demek. Onlar Allah ile karşı karşıya geleceklerinden şüphe içindedirler. Nerede? Hem bu dünyada hem ahirette. Evet, ahirette zaten istese de istemese de mümin de olsa, kafir de olsa Allah ile mülakı olur. Yani Allah ile karşı karşıya gelir. Allah'ın huzuruna çıkar. Bir de bu dünyadaki mülakı olmak vardır. Allah kendini... El Esmaül Hüsna'sıyla tanıttı, tanıtıyor. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi oradadır dedi. Hadi dönüyoruz, görmüyoruz. Karşı karşıya gelmiyoruz. Niye? Körüz de ondan. Bunu bilmeyecek ne var? Allah'ın muhüt ismine iman etmemişiz ondan. İman etseydik, iman etseydik iman perdesi açılır. İman perdeyi açmaktır zaten. İman sevmek demekti. Rabbimizi her an onunla beraber olmayı sevseydik, bu perde açılırdı. Evet, bunu söylemek kolay ama bunu yaşamak, bunu tatmak, her anda Allah ile olmak gerçekten zor şey. Evet onlar Allah ile Allah'a mülaıkı olacaklarına dair şüphe içindedir. Ela dikkat et dedi Allah. Dikkat et ne demek? Düşün biraz. Tefekkür et biraz. Anlamaya çalış. Sonra ela innehu bi kulli şeyin muhid. Evet muhakkak ki o dikkat et dedi gene. Dikkat et Muhakkak ki o her şeyi ihata edendir, her şeyi kuşatandır. Hiç bir şey, hiç kimse, hiçbir şey, onun emri olmadan, dilemesi olmadan kopardılamaz. O her şeye, her şeyden daha yakındır. Biri bu şekilde iman etmezse bu durumda Allah ile karşı karşıya geleceğine iman etmemiş demektir. Şüphe içindedir dedi Allah. İnkar ediyor demedi. Şüphededir dedi. Acaba gerçekten öyle mi? Diyor demek. Beli lezine keferu fi tekzib o kafirler yalanlamaya devam ederler. Hala yalanlama içindedirler. Kafirler ve yalanlama. ikisi bir arada. Hem kafirdir, hem yalanlıyor. Yani yalanlayanlar kafirdir. Diliyle ister yalanlasın, ister kalbiyle Şüphe içinde olsun, yalanlamış olsun. Çünkü iman şüpheyi kabul etmez. Evet, ayet devam ediyor. وَاللّٰهُ مِنْ وَرَا۪يهِمْ Allah, onları arkalarından ihata etmiştir. Arkalarından. Niye? Her şeyi ihata etmiştir. Bu özel ihata. Kafir ve yarancıları arkalarından ihata etmiştir. Çünkü onlar Allah'a sırtlarını dönmüşlerdir. Allah'tan yüz çevirmiş, Allah'a sırtlarını dönmüşlerdir. Allah'ın emrini, hükmünü arkalarına atmışlardır. Onun için kıyamet günü de kitaplarını arkalarından sol taraftan alırlar. Müminler önden sağ taraftan alır. Allah onları arkalarından ihata etmiştir. Yani... Onlar Allah'a sırtlarını dönmüş ama Allah'tan kaçamazlar dedi. Başka Allah'ın ihatasından kurtulamazlar dedi. Şuayb aleyhisselam kendi kavmine söylemişti. Kavmi ona eğer senin kabilenden dolayı olmasaydı evet seni öldürürdük dediklerinde "Kale ya kavmi erefi azza aleikum min Allah." Evet. Şuaib Aleyhisselam kendi kavmine dedi ki: "Ey kavmim sizce, size göre sizin için benim ailem, benim kavmim Allah'tan daha mı şerefli, daha mı izzetli, daha mı önemli? Allah'ın hesabını yapmıyorsunuz. ''Benim ailemin hesabını mı yapıyorsunuz?'' dedi. ''Vettekettumuhu verayikum zihriyyah'' ''Siz onu arkanıza atıyorsunuz. Allah'ı arkanıza atıyorsunuz.'' dedi. Onun için Allah arkadan iyi hata ediyor dedi. ''İnnel Rabbi bima ta'malune muhit'' ''Muhakkak ki benim Rabbim yaptıklarınızı ihata etmiştir. Neyi yaparsanız yapın, o Rabbimin ihatası içindedir. Yani Rabbim dilemedikçe, siz bana bir şey yapamazsınız. Rabbim, her şeyi ihata edendir. Yaptıklarınızı, amellerinizi ihata edendir, dedi. Eğer biri Allah'ın muhit ismine iman ettiyse, hiçbir şekilde, hiçbir şeyden korkmaz. Niye? Niye? Allah'ın ihatasındadır. O dilemeden bir şey olmuyor. Hiçbir şekilde endişe etmez. Ne rızlı konusunda, ne de başka bir konuda. Ne kendisi için, ne ailesi için, ne evladı için. Allah'a güvenir. Eğer bir endişe varsa, imanda bir sorun var. Allah'ın isimlerine, el-esma-ül hüsnasında bir sorun var. اَوْ كَسَيِّبِينَ مِنَ السَّمَاءِ ve ذُلُمَاتٌ ve وَبَرْقٌ Allah korkanları anlattı. Hem zahiri olarak korkanları, hem hidayetten korkanları anlattı. Onlar için bir misal verdi. Onların durumları, Karanlıklar, gök kürlemesi, şimşek. Bir de. Yağan yağmur misalini verdi. Sanki onlar karanlıklar içinde bir yandan gök kürlüyor, bir yandan şimşek çakıyor. Evet, bir yandan yağmur yağıyor. Böylesine korku içindedir. Böylesine bir yağmura, bir karanlığa tutulmuş birinin harı gibidir dedi. يَجْعَلُونَ fi ف۪ي اَزَانِهِمْ Onlar parmaklarını kendi kulaklarına tıkarlar yıldırım korkusundan, gök gürültüsü korkusundan evet, parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Mine sevaiki hazra'l meut. Evet. neden böyle yapıyorlar? Ölüm korkusundan. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah kafirleri ihata etmiştir. Kafirler Allah'ın ihatasındadır. Ve la tekunu kel الذين خرجوا من ديارهم بترًا و Allah şu kimseler gibi olmayın dedi. Yerlerinden gösteriş yaparak çıkarlar. Evet ve en insanlara cakarlık evet, yaparak gösteriş yaparak evet, evlerinden yerlerinden yurtlarından çıkarlar ve ya ne en Allah yolundan Ali koyarlar bima biima muhit. Allah onların yaptıklarını ihata etmiştir Allah yolundan insanları alıkoyanların yaptıklarını ihata etmiştir. Allah dilemezse hiç kimse bir şey yapmıyor. Herkes hidayete mi vesile oluyor, derarete mi vesile oluyor, ona bakmalidir. Herkes Allah'ın ihatasındadır. O yanlış yapanlar da, Allah yolundan alıkoyanlar da Allah'ın ihatasındadır. Yestaqfûne minen Onlar insanlardan gizler der. Vara yestaqfûne min Allah. Ama Allah'tan gizleyemezler. Hiç kimse hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemez. Vehu ve ma'ahum. O onlarla beraberdir. İz yu be yutûne maala yerda milder qaul. Onlar o sözü düzenlerken, konuşurlarken, o hileyi yaparlarken ve Allahu bima ya'melune muhud muhakkak ki Allah onların yaptıklarını hata etmiştir <mah> Allah muhuddir ve uhra lem tekdürü aleyha kad ihatallahu biha ve kana allah ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> allah size ikram ettiğini ikram etmiştir. Bir de daha ikram etmediği, daha elinizin yetişmediği fakat Allah'ın ihata ettiği, Allah'ın size vaat ettiği evet, şeyler vardır. Allah her şeye kadir. Size gelmeyenler Allah'ın ihatasındadır dedi. Yani Allah vermeden siz bir şey kazanamazsınız, bir şey alamazsınız. ve قُلْنَا لَكَ اِنَّا رَبَّكَ Miraj'daki Allah'ın Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaptığı müşahadeyi beyan ediyor. Evet. Hani sana söylemiştik, sana demiştik. Rabbin insanları hata etmiştir. وَمَا ruya. Evet, O sana onu sana göstermiştik, sana müşahede ettirmiştik. Ve minhum men yekulu Etenel ki velâ teftini elâfil fitneti saqatu ve inne cehenneme muhitatun bil kâfirin. Evet, bu münafıkların Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istemeleridir. İşleri olmadığı halde, münafık oldukları için Resulullah Efendimiz'den izin istemişlerdi. Bizim işimiz var. Bize izin ver demişlerdi. Allah da evet, onları anlatıyor. Onlar dediler ki, bize izin ver. Bizim başımızı derde sokma. Evet, Allah da buyurdu ki, yani bilmiş ol ki asıl başını derde sokanlar onlardır. Yani cehennem kafirleri ihata etmiştir. Cehennem kafirleri ihata edecek. Yesteğülün <gülüyor> eke bil azab. Onlar senden azabı acele istiyorlar ve inna jahanname la muhitatun bil kafirin muhakkak ki cehennem kafirleri ihata edecek ve laqad halaqna al ki insanı biz yarattık ve na'lemu ma tuwaswisu bihi nefsuhu nefsinin kendisine neler fısıldadığını biliyoruz وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِبِ وَبِذْ اُوَنَا شَهْ دَمَرَضًا رَضًا لَهَا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler Allah ve Resulü sizi hayat verene davet ettiği zaman onun davetine icabet edin. Hayat veren demek Allah'ın ayetleri demektir. Allah'ın ayetleriyle dirilmezse bir insan o ölü mesabesindedir. Lima <gülüyor> yuhyikum. <gülüyor> Dirilmeniz için. hayat verilene davet ediyor. Girilmek için o davete icabet edin dedi. Ve alemu enne Allah yahulu beyne al wa qalbihi. Muhakkak ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Ve ennahu ileyhi ve onun huzurunda toplanacaksınız dedi. Allah kişi ile kalbi arasına girer. Niye görüyor? Tecelli ediyor. Her anda ona hatırlatıyor. Her anda onu kendisine davet ediyor. Allah'ın muhid ismi bir kulda nasıl tecelli eder, nasıl tecelli etmelidir? Nasıl olursa bu isim tecelli etmiştir ya da bu isimde kul nasıl mahrum kalmıştır? Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, Müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar dedi. Müminin feraseti. Allah'ın mühid isminin tecelli etmesi için müminin ferasetle bakması gerekiyor. Ancak Allah'ın nuruyla bakarsa, onun bakışı ihata edebilir. İhata etmesi gerektiği kadar ihata eder. Feraset neydi? Feraset, feres at demektir. Arapçada atın ismi ferestir. Feres at demek. Feraset at bakışı demektir. Atın gözleri o kadar yan taraftadır ki hem önünü görüyor hem arkasını görüyor. Hem de bütünüyle. Hem önü hem arkayı bütünüyle görür. Onun için ata ne yapıyorlar? At gözlüğü takıyorlar ki arkasını görmesin, arkayla meşgul olmasın. Ürker çünkü. O ata takılan gözlük onun içindir. Arkayı görmesin diyedir. Feraset hem arkaya hem öne bakabilmektir. Geçmişe bakıp, geçmişinden ders alıp, öne doğru yolculuk yapsın diyedir. Yapmıyorsa onun feraseti yoktur. Geçmişinden ders almadıysa onun feraseti yoktur. Ferasetle bakarken bunun bir amacı olmalıdır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Tezekür edin diye emrediyor. Tezekür, hatırlamak demektir. Neyi hatırlayacağız? Bildiğimiz şeyleri. Yaşadığımız şeyleri. Ders almak için. Bir de Allah, taakur edin dedi. Aklınızı kullanın yani. Tefekkür edin dedi. Tefakuh edin dedi tavakkul derinlemesine düşünmekti. Bir de tedebbür edin dedi. Tedebbür tedbir alın dedi yani. İşin perdenin arkasındaki hikmeti anlayıp dön arka demekti. Evet, arkasını anlayıp tedbir edin dedi. Tedbir alın. Neye tedbir al? Cehenneme gitmemek için tedbir al. ''Allah'ın gazabına uğramamak için tedbir al.'' Evet, mümin, ferasetle bakarsa bu tedbiri alır. ''Allah'ın rızasını kaybetmemek için tedbir al.'' ''Allah'tan uzaklaşmamak için tedbir al.'' dedi. Evet, eğer ferasetle bakarsa kendi hayatını ihata etmiş olur. Allah her şeyi ihata etmiştir. Kur'un da kendi kendine ihata etmesi lazım. Kendini. İnsanı ihata eden kendi gönlüdür. Gönlü. Bu gönülde iman varsa iman onu ihata etmiştir. Küfür varsa küfür onu ihata etmiştir. Münafıklık varsa münafıklık onu ihata eder. Eğer imani onu ihata etmişse, gönlü onu ihata etmiş zaten, imani onu ihata etmişse, o kendini ihata etmiştir. Allah'ın muhid ismi onda tecelli etmiş demektir. Allah'ın muhid ismi. Bununla beraber bütün organlarını imani ihata eder. Organlarını. Yani gözü imanla bakar, Ferasetle bakar. kulağı iman ile dinler. dili imanlı birinin konuşmasıyla konuşur. iman ile konuşur. eli, ayağı imanla hareket eder. Yani Allah'ın emrine göre, Allah'ın rızasını kazanmaya göre, ebedi hayatını kazanmaya göre kullanıyorsa imanı gönlünü ihata etmiş, gönlü de kendisini ihata etmiş. Allah'ın Muhit ismi tecelli etmiş onda. Eğer küfür ihata etmişse onun gönlünü, o zaman kim ihata etmiş? Şeytan ihata etmiş. Nefsinin arzuları, istekleri onu ihata etmiş. Bütün beden, bütün organlar da ona göre, hizmettedir, ona göre çalışıyor. Küfrü onu ihata etmiş. Münafıksa zaten, onun birkaç tane yüzü vardır. Bir bakıyorsun mümin gibi duruyor, bir bakıyorsun kafir gibi duruyor. İmanla küfür arasında öyle gider gelir. E bakalım Allah'ın mühit ismi mi bize tecelli etmiş yoksa iblisin tecellisi mi tecelli etmiş bizde? O mu bizi ihata etmiş, bizi kaplamış? Eğer imanımız aklımızı ihata ederse o tefekkür eder. Her şeyi Allah'a göre anlar. Yani hikmetle bakar, hikmetle anlar, Allah'ın muradını anlar. Bakalım aklımız hikmetle mi bakıyor yoksa dünyaya mı çalışıyor? Onu çalıştıran gönüldür yalnız. Gönülde eğer dünya sevgisi varsa ona göre çalışır. Allah sevgisi varsa ona göre çalışır. Allah'ın rızasını... Kazarmaya göre çalışır. Ebedi hayatı kazarmaya göre çalışır. Ama akıl eğer işlevini yitirirse, çalışmazsa, vazifesini yapmazsa kim yaptırmıyor? Gönül yaptırmıyor ona. Yani köfür ona yaptırmıyor. eğer akletmiyorsa, tefekkür etmiyorsa, tezekkür etmiyorsa, o akır, tedebbür etmiyorsa, tedbir almıyorsa bu durumda Allah onlar için ne dedi? Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler dedi. Kördür, göremiyor. Hakkı göremiyor. Sağırdır, hakkı işitmiyor. Dilsizdir, hakkı ikrar etmiyor, edemiyor. Onun için Allah Aklı örten şeyleri haram kılmıştır, içkiyi haram kılmıştır. Aklı örten, sarhoş eden evet, her türlü içeceği, yiyeceği haram kılmıştır. Niye? Akıl kullanılsın diye. Allah onu kullanalım diye vermiştir. Tefekkür edelim diye, tezekkür edelim diye, tefakuh edelim diye, yani tedbir edelim, tedbirimizi alalım diye vermiştir. Sarhoş olursa ne olur? Perdelenmiş olur. Ama onu sadece işki perdelemiyor, sarkoş etmiyor. Asıl sarkoşluk o değildir. İşkiyle sarkoş olunca bir süre sonra o kendine gelir, ayılır. Ama eğer onu dünya sarkoş etmişse, dünya sevgisi sarkoş etmişse, mevkis sevgisi sarkoş etmişse, nefsin arzuları, istekleri sevgisi sarkoş etmişse, onu ayırtmak mümkün değildir. O ayrılmaz. Öyle bir işmiş ki, kendisi içki olmuş. Aklı, gönlü dünyayla dolmuş, dünya sevgisiyle dolmuş. Aklı onunla örtülmüş Onu temizlemek mümkün değildir. Onu kendine getirmek mümkün değildir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Dünya sevgisi. Belki başka bir hadis duymuştunuz. Her kötülüğün başı içki mi demişti? Öyle demişlerdi galiba. Evet, yanlıştı. Dünya sevgisi. İçki bir parça sarhoş eder, insan sonra kendine gelir ama sevgi sarhoşluğu Biri ona tutulursa o zor ayılır. Evet, her kötülüğün başı ne demek? Seni cennetten alıp koyuyor. Seni cehenneme sürüklüyor. Bundan büyük kötülük mü var? Sana güzellik yaptırmıyor. Seni hazreti insan olmana, evet, sana mani oluyor. Evet, Allah kulunun gönlüne tecelli ediyor esmasıyla tecelli ediyor kendi isimleriyle isimlendirmek için gönlüne tecelli ediyor eğer kul bu tecelliye karşı kör ve sağır davranırsa görmezden anlamazdan gelirse kendi kendine zulmetmiş olur karanlıkta kalmış olur bu onun için azap olur hem dünyada hem ahirette. Allah ile olmak saadettir. Ondan gafil olmak, ondan yüz çevirmek, onu unutmak azaptır. Azabın en büyüğüdür. Bu dünyada Allah ile beraber olanlar, Allah'a iman edenler bu dünyada da cennettedir, ahirette de cennettedir. Ama onsuz olanlar her ikisinde de cehennemdedir. Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi, halil edindi buyurdu. Nemr'i onu ateşe atarken en ufak bir endişe bile duymadı. Niye? Allah'ın mühit ismine iman etmişti, biliyordu. Allah görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Gücü yetiyor mu? Yetiyor. Beni endişe değilim Bana ne? Ben onu grubuyum? Evet. O beni seviyor mu? Evet. Benim endişe etmem doğru değil dedi. O benim için neyi istiyorsa ben de kendim için onu istiyorum dedi. Ateşe atacaksa, yakacaksa, böyle istiyorsa ben de onu istiyorum dedi. Kul budur. Gerisi, yapmacık kul, yapmacık. Yapmacık kulluk yapıyor. İmanı de yapmayacaktır. Onun için en ufak bir sorun olduğuna bir de bakıyoruz ki, isyan etmiş, feryat etmiş, ne yapacağını bilemiyor. Dünyası kararmış. Hani sen iman etmiştin? Hani sen mümindin? Bu nasıl iman? mümin Rabbine karşı edepli olmalıdır. Eğer biri Allah'ı unutursa kendini unutmuştur. Onun için ayet-i de Allah buyuruyordu kim bizi unutursa ayetlerimizden yüz çevirirse hiç dinlememiş gibi yaparsa biz de onu unuturuz. Onu ona unuttururuz dedi. O kendini unuttur. Onu ona unuttururuz. Niye onu ona unutturuyor? Allah'ı unuttuğu için, Allah'ın vahyini arkasına attığı için, unuttuğu için, ciddiye almadığı için. Bakalım kendimizi unutmuş muyuz, unutmamış mıyız? Yani... Allah'ı unutmuş muyuz, unutmamış mıyız? Nasıl anlayacağız? Kendimizi unutmuşsak, Allah bizi bize unutturmuş. Biz kimiz? Soralım kendimize. Ben kimim diye herkesin kendine sorması lazım. Allah beni kendi nurundan yaratmıştır. Demiyorsa, Nefektu min ruhi Ona ruhumdan nefettim. Ruhumdan. Allah buyuruyor. Meleklerini secde ettirmiş. Ben meleklerin secde ettiği varlıkım. Bu, Hazreti Adem için Allah bunu söylemiyor. Kime söylüyor? Beni Adem'e söylüyor. Bütün Adem'lere tek tek söylüyor bunu. Her bir insan için bu böyledir. Allah ruhundan nefretmiş ve melekleri ona secde ettirmiş. Onu ekrem kılmış. Kerrem beni Adem. Beni Adem'i ikrama nail kıldı Ekrem kulduk. Tekrar tekrar ikram ettik onu. Biz insanı en güzel kovanda yarattık. En güzel surette yarattık. En güzel. Allah güzel demiş. Sen Allah'ın güzel dediği varlıksın. Mükrem dediği varlıksın. Meleklerin secde ettiği varlıksın. Allah'ın ruhundan nefrettiği varlıksın. Zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği varlıksın. Sen hazreti insansın. Sen Allah'ın dostusun. Allah sana arkadaş diyor. Dost arkadaş demek. Gel velim ol demek, gel arkadaşım ol demektir. Kim söylüyor? Ademlerin Rabbi. Bütün bunların hepsini unutacaksın. Bir avuç toprağa minnet edeceksin. Bir avuç, Toprak olan dünyanın peşinden koşacaksın. Ya da şu şöyle oldu, bu böyle oldu deyip sen sana bu şekilde kıymetle yer, şeref veren Rabbine isyan edeceksin. Sonra diyeceksin ki ben insanım. Ben müminim diyeceksin, ben Müslümanım diyeceksin. Şeytan sana güler. Onun için ne buyuruyordu? insana yazıklar olsun. Yazık sana diyor. Yazık. Sonra bir daha yazıklar olsun dedim. Sonra bir daha yazıklar olsun. Allah kulunu muhabbetiyle ihata etmiştir. Rab isminin tecellisiyle ihata etmiştir, Rahman ve Rahim olarak ihata etmiştir, Ekrem olarak ihata etmiştir, Malik olarak ihata etmiştir, İlah olarak ihata etmiştir, Gafur olarak ihata etmiştir, Vekil olarak ihata etmiştir, e Ahlâ olarak ihata etmiştir, Kabir olarak ihata etmiştir, Vâdud olarak ihata etmiş ve olarak ihata etmiş, muhid olarak ihata etmiştir. Bu isimleri hep beraber anlamaya çalışmıştık. Onun için sırayla söyledim onları. Diğer isimlerin hepsi aynı şekilde Allah'ın muhid ismiyle ihata etmiştir. Allah'ın muhid ismi bütün esmada tecelli ediyor demektir. Allah'ın bütün isimleri İhata ediyor demektir. Allah bizi rahmetiyle ihata ettiği kullarından eylesin. Vedud isminin tecellisiyle muhabbetiyle ihata ettiği kullarından eylesin. Amin. Bizi rahmetinle, muhabbetinle, mahfiretinle ihata ettiği ya Rabbi. Amin. Bizi kendi kendini, kendi gönlünü iman ile ihata edenlerden eyle. Amen. Hikmetle, marifetle ihata edenlerden eyle. Amen. Hayatını emrettiğin gibi, sevdiğin gibi yaşayanlardan eyle. Amen. Senin ihatanın farkında olup buna iman edenlerden eyle. Amen. Bizi bundan gafillerden eyleme ya Rabbi. Amen. Müminleri rahmetinle ihatayet ya Rabbi. Magfiretten ihata ihatayet ya Rabbi. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Amin. Arkadaşlar soru sormuşlar. Ailem bana hediye aldığı zaman eşim almama, kullanmama izin vermiyor. Bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapmalıyım? Evet, bir eş neden ailesinin kendisine hediye almasından rahatsız oluyor? Kendi bakışıyla baktığı için, kendisine tanıdığı hakkı, eşine tanımadığı için. Onun kendi ailesi ona bir hediye alsa, hanımı ona dese ki bunu kullanma, kullanmana müsaade etmiyorum dese, o ne der? Bu büyük yanlış, bu büyük haksızlık, bu zulüm. Hiç kimse, hiç kimsenin sahibi değildir. Sahibiymiş gibi muamele edemez. İnsan, eşler, birbirini mutlu ettiği kadarıyla mutlu olur. Yani eğer o senin eşinse, kardeşin olmaktan çıkmadı. O senin mümin kardeşin birde. O senin yoldaşın. Beraber Allah'a gidiyorsunuz. Beraber Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmanız lazım. Yoksa böyle basit şeylerle eğer birileri uğraşıyorsa o ahiretin hesabını yapamıyor. Yapmamış demektir. Evet. Kesinlikle yanlış. Kesinlikle buna müsaade etmesi lazım. Onu anlamaya çalışması lazım. Onu razı etmeye çalışması lazım. Birbirimizi razı edersek, Allah da bizden razı olur. Allah da bizi razı eder. Birbirimize sorun çıkarırsak, sorun olursak, hayatımız sorunla geçer. Evimize, yuvamıza şeytani davet etmeyelim. Şeytanın geldiğini hissettiğimiz anda onu hemen kovalım. Euzü besmele çekelim. Yuvamızda huzur olsun, saadet olsun. Hoşgörü olsun, anlayış olsun. Evet, kim hoşgörü gösterirse, kim anlayış gösterirse, kim sabrederse, kim güzel yaparsa, o kazanır. Öteki, öteki zarar eder. Namazdakin aklıma dünya hayatından hiçbir şey yok ama Allah'a daha fazla yakın olamıyorum. Feryat edip ağlamak istiyorum ama yapamıyorum. Bu durumda ne yapmadım? Bu durumda miraca çıkmam lazım. Miraca çıkmadan miraca olmuyor, namaz olmuyor yani. Gönül itibariyle Allah'ın huzurunda olduğunu tatman lazım. Allah'ın El-Muhit ismine iman etmen lazım. Allah sana senden daha yakındır. Şah damarından daha yakındır. Ve sen Allah ile berabersin. Huzurundasın. Onunlasın. Onunla varlıkta duruyorsun. Onunla dirisin. Biri eğer bu şekilde Allah'ın tığırında olduğunu tadarsa Feryat etmesine gerek yok. Bu feryadı gönlünde yapmalıdır yalnız. Allah'ın ayetleri ve esmasının üzerinde nasıl tefekkür etmeliyiz? Ayetleri anlamaya çalışarak isimleri benim anlattığım gibi. Anlattığım gibi derken ben sadece sonsuz bir deryadan bir damla misali anlattım. Anlatıyorum ya da. Allah'ın isimleri nasıl anlaşılması gerekir? Öyle anlattım. Öyle anlatıyorum. Tefsiri yaparken de söyledim. Kur'an'ı anlatırken söyledim. Bu bir tefsir değildir dedim. Bu tefsir nasıl yapılır? Onu anlatıyorum dedim. Herkes mutlaka Allah'ın ayetleri üzerinde ya okuyarak ya da dinleyerek tefekkür etmeliydi. Hiçbir Söz hiçbir kelime okunduğunda ya da dinlendiğinde iman artmaz. Ama Allah buyurdu ayet-i kerimede müminleri tarif ederken onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırırlar dedi. İmanı artıran tek kelam Allah'ın kelamidir. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Allah'ın kelamını okudukları zaman değil mi dedi? Niye? Onlara Allah'ın kelamı okunduğu zaman dedi. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman dedi. Kim okuyacak? Elbette ki kim okuyordu? Peygamber okuyordu. İmanın artabilmesi için o ayetlerin kimden dinlenmesi gerekir? Ya Peygamberden ya da bir peygamber varisinden dinlenmesi gerekir. Yoksa kendi nefsi, ilmi, vehmi oraya katılmış, kendi gönlündekini söylemiştir. Bu, ayeti okumak değil. Onun için herkes okuyor ama bakıyorsun iman artmamış. Hatta hafızdır. 2-3 günde bir Kur'an'ı hatmediyor. Ama bakıyorsun ki bir şey yok. Hiç i̇mana gelince bir şey görünmüyor. İman, Allah'ı sevmekti. Her şeyden çok, canından çok sevmekti. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, sizden biri Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız dedi. Yani Hz. Ömer dedi ki, ya Resulullah aynen söylediğin gibi her şeyden çok seviyorum canım haliş tabi dedi. Göreslu Efendimiz buyurdu ki olmadı. Canından da çok sevmen lazım. Evet. Onda düşünmeden konuşmuş Hazreti Ömer. Böyle an düşün değildi. Evet yaratık Allah. Canımdan da çok seviyorum. Ne buyurdu? El an. İşte şimdi oldu. Şimdi ne oldu? Şimdi mümin oldu. Şimdi iman etmiş oldu. Evet, mehdi'lik nedir? Mehdi gelecek mi? Bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Mesela televizyonlarda olsun ya da cemaatler içinde bu konuda çok konuşuluyor. Genel olarak mesela, Cemaatler içinde bu konu nasıl konuşuluyor? Mehdi gelecek, biz Mehdi'yi bekliyoruz. Tam hidayet Mehdi zamanındadır. Mehdi gelince kurtla kuzu beraber otlayacak. Bütün kafirler iman edecek. Hristiyanlar mümin olacak. Herkes zengin olacak. İnsanlar zekat verecek, kimse bulamayacaklar. Dünya cennet olacak gibisinden. Hemen Resulullah Efendimiz'in döneminden sonra, Tabi'in döneminde, insanlar Mehdi'yi beklemeye başlamış, Mehdi gelecek diye. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri aynı şekilde onu anlatır. Onun için mesela Mehdi diyenler vardır. Bunun dışında birçok ben Mehdi'yim diyenler vardır. Birileri birileri Mehdi olarak kabul ediyor. Bunu doğru anlamak gerekiyor. Bu çok önemli bir mesele. Mesela Şia'da, İran'da mesela Mehdi'ye iman etmek imanı şartlarındandır. Kim Mehdi'ye iman etmezse o mümin değildir diye bakılıyor. Öyle anlaşılmış. Öyle iştihad edilmiş. Bu dinin bir peygamberi, bir de kitabı vardır. Peygamberi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Kitabı Kur'an'dır. İmanın şartlarını Allah beyan etmiştir. İman nedir? Zaten şu anda imani anlatmaya çalışıyoruz. Allah'a imani anlatmaya çalışıyoruz. Bunun devamı vardır. Önce Allah'a imani, meleklere imani, Allah'ın kitaplarına imani, Resullerine imani, evet. sonra Allah'ın likasına, Allah'a kavuşmaya imani, ahirete imani anlatacağız. Peşinden İslami anlatmaya çalışacağız inşallah. Onun peşinde de İhsani, yani Allah'ı görüyormuşçasına ona abdolmayı anlatacağız. Bu içi beraber iman, İslam, ihsan yan yana geldiğinde bu din olur. Allah'ın dini, İslam dini olur. Resulullah Efendimiz dini böyle beyan etmişti. Bir konuda Allah oraya bu imanın şartıdır demediyse buna iman et demediyse o şart olmaz. Birileri kendi kendine oraya şart koyarsa evet, ne olur? Onun adına ne denir? onun adına, sen Allah adına iman şartı koyuyorsun denmez mi? Ya da biri şartlardan bir tanesini çıkarırsa, ona da sen Allah adına hükmedip bu şartı çıkarıyorsun denmez mi? Biraz önce mesela, imanı anlatırken bir de Allah'ın zikasına iman etmek vardı. Buhari hadisiydi bu. 57. Buhari külliyesinde birinci ciltte 57. sayfa 47. hadis olması gerekir. Allah'a iman, meleklere iman, Resullerine iman, Allah'ın likasına iman, Allah'a kavuşmaya, Allah'a ruhsata iman vardır. Ahirete iman ayrıca var, ahirete zaten Allah'a kavuşacaksın, bir de dünyada Allah'ın dikasına iman. Onu da çıkarmış, yerine neyi koymuş? Hayri ve şerri minallahu ta'ala demiş, Hayır ve şer Allah'tandır, bunu da ilave etmiş, haşa, Hayır Allah'tan, şerri kuldandır, kulun kazandığıydır, ne buyurdu? de ki bütün iyilikler, bütün hayırlar size Allah'tan bütün şerler kendi nefsinizdendir dedi şerrini Allah'a mal ediyor onun için nasıl iman edeceğini bilmiyor yanlış yapıyordur Allah yaptı hadi bakayım Allah'a iftira atıyor yanlışını Allah'ın üzerine atıyor gerekeni yapmıyor Allah dur vermedi i̇şte ki oturdum yapmadı gerekeni Niye Allah'a iftira atıyorsun? Allah'tan demiş ya. Evet. Mehdilik imanın şartından olmaz onun için. Böyle iman etme mecburiyeti yoktur. Mehdi demek, hidayete vesile olan demektir. Bütün nebiler, bütün Resuller Mehdi'dir. Aynı şekilde bütün Müminler Mehdi'dir. Bütün müminler nasıl Mehdi'dir? Hidayete vesile olduğu kadarıyla Mehdi'lik vazifesini yapmıştır. Allah bu görevi ümmete verdi. Bu bir kişilik iş değildir yani. Herkes ne buyurdu ayet kerimede Allah yakıtı Taşlar ve insanlar olan ateşten kendinizi ve ehlinizi koruyun dedi. Herkes kendi ehlinin mehdisi olmalıdır. Hidayetçisi olmalıdır. Kurtarıcısı olmalıdır. Çobanı olmalıdır. Yoksa mehdi gelecek bizi kurtaracak diye bir şey olmaz. Bu kendini kandırmaktır. Mehdi her zaman geliyor. Evet. Her yüzyılda yılda bir dini yenileyen bir Mehdi gelir. Resulullah Efendimizi temsil eder. O hurafeleri, bid'atleri temizler, çıkarır. Resulullah Efendimiz sahabesiyle dini nasıl yaşanmışsa onu öyle ortaya koyar. Bu Mehdi'dir. Ona yardım edenler de aynı şekilde o vazifeyi beraber yapıyorlar. Onlar da yardım ettiği kadarıyla Mehdi'dir. Ona uyanlar aynı şekilde davet ettiği, yapabildiği kadarıyla, hidayete vesile olduğu kadarıyla Mehdi'dir. Herkes Mehdi olmaya bakmalıdır yani. Hidayete vesile olmaya çalışmalıdır. Yoksa biri gelecek bizi kurtaracak. Ne yani nedir o? Bir saçmalık olur mu? Değil Mehdi, Resulullah Efendimiz gelse bile sen iman etmediği için şey sana bir şey yapamaz. Senin yapman lazım, senin. Ne buyurdu ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz'e? Sen sevdiklerine hidayet edemezsin, hidayeti veremezsin dedi. Sevdiklerine hidayeti veremiyor. Niye? Sevdiği hidayeti kabul etmediği şey, istemediği için şey, Resulullah Efendimiz de olsa hidayeti veremezsin değil bir Mehdi, bin tane Mehdi gelse de sen hidayeti kabul etmedikçe sana hidayeti veremez sen hidayet mi istiyorsun? her taraf Mehdi dolu akıl var, mantık var Allah sana akıl vermiş gelecek olan Mehdi neyle, neye göre davet edecek? Allah'a göre Allah'ın kitabına göre Resulullah'ın sünnetine göre değil mi öyle? bunu anlamayacak ne var? Bakacaksın, kim bu şekilde davet ediyorsa, sana düşen ona uymaktır. Onunla beraber hidayete ermektir. Yoksa böyle dünya hayatının hesabını yapıp, işte gelecek hepimiz zengin olacaksın. Herkes Müslüman olacak. Böyle bir şey yok. Bu kendi kendimizi kandırmaktır. Bu şeytanın bizi kandırmasıydır. Ayıp şeyler bunlar bu akıl sahibi hele bir mümine hiç yakışmaz böyle şeyler düşünmek Allah'ın kitabı önünde ne buyurdu ayet-i kerimede Allah kime hidayet etmişse o hidayettedir dedi eğer biri Allah'ın hidayetiyle hidayeti bulmuşsa o hidayettedir dedi yoksa, yoksa hidayeti bulamaz Allah'ın hidayeti nedir Kur'an, asana Hidayet, asana Mehdi. Mehdi nedir? Mehdi, Kur'an'ın canlanmış halidir. Kur'an'ın ahlakına bürünmüş olandır. Kur'an ile ahlaklanmış olandır. Mehdi budur. Böyle biri sana ne yapabilir? Hiçbir şey. Sen istemediği şey sana bir şey yapamaz. Sen tercih şey onunla beraber olmadıkça sana bir şey yapamaz. Peygamberler kendi çocuklarına, kendi hanımlarına, kendi babasına hidayeti veremediler. Öyle değil mi? Nuh Aleyhisselam oğluna bir şey veremedi. Onu kurtaramadı. Lut Aleyhisselam hanımını kurtaramadı. Hazreti İbrahim babasını kurtaramadı. Resulullah Efendimiz amcasını kurtaramadı. Öyle değil mi? Onun için Mehdi gelecek bizi kurtaracak deyip kendi kendimizi kandırmamız, kendi kendimizi oyalamamız, şeytanın işine yarar, o da bizi oyalar, bir de bakarız ki hayatımızın sonuna gelmişiz. Evet, Mehdi vardır. Ümmetin her bir mümini, her bir velisi, kendi marifetine göre, hikmetine göre, maneviyatına göre, imanına göre, Mehdi'dir. Ama bunlardan bir tanesi Resulullah Efendimiz'i temsil eder ve bu her zaman için vardır. Resulullah Efendimiz'i temsil eden biri her zaman vardır. Diğer peygamberleri temsil eden her zaman için vardır. bize düşen bulunduğumuz anda, bulunduğumuz zamanda Mehdi ile beraber olmaktır. Mehdi olmaktır. Ne kadar? Gücümüzün yettiği kadarıyla. Herkes buna mecburdur hatta. Söyledim. En azından herkesin kendi ailesine Mehdi olması gerekir. Allah bundan sorumlu tutar emretti çünkü, kendinizi ve ailenizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun dedi. Onları hidayete taşıyın dedi. Yani sen taşıyamıyorsun. Bu durumda ne yapman lazım? Kim taşıyabiliyorsa çocuklarını oraya götürmen lazım. Oraya taşıman lazım. Yoksa yarın çocuğun cehenneme giderse senin yakana yapışır. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Eğer birinin çocuğu cehennemlik olmuşsa der ki, Ya Rabbi, bu anama babama iki kat azap ver. Sorumlu bunlardır der. Bana öğretmedi, bana tanıtmadı, bana hidayetin yolunu göstermedi. Bunlara iki kat azap ver. Resulullah Efendimiz buyurur ki, bir ana baba için bundan daha acı bir şey yoktur. Yemeyip yedirdiği, giymeyip giydirdiği çocuğu onun için iki kat cehennem azabı istiyor. Evet çocuklarımızı ne yapmamız gerekir? Hidayetlerine vesile olmamız gerekir. Onlara, en azından onlara mehdi olmamız gerekir. Olamadıksa, beceremiyorsak işi, onları da alıp bir mehdiye gitmek lazım. Herkes kendi hesabını yapmalıdır. Çünkü kul Allah'ın huzuruna çıkarken tek başınadır. Tek başına. Ne burada ayet kerimede? And ki sizi ilk yarattığımız gibi tek başınıza huzurumuza geleceksiniz. Tek başınasın. Seni ilk yarattığım gibi tek başına huzuruma geldim diyor. Kimse kimseye yardım edemez. Babam peygamber olsa sana yardım edemez. Oğlun peygamber olsa yardım edemez. Eşin peygamber olsa sana yardım edemez yani. Sen Allah'a kulluğunu yaptın mı yapmadın mı? Sen Hazreti insan oldun mu olmadın mı? Bunun için çaba gerektiraff ettin mi etmedin mi? Evet. Kimse kimseyi ne zahiri ne de manevi olarak kurtaramaz. Ona yardım edemez. Ancak o yardım ister, yardım buradadır. Orada yok. Şefaat buradadır. Dünyadadır. Biri birinin hidayetine vesile olduysa, mesela çocuklarınızı, ehlinizi Allah ateşten koruyun dedi. Eğer koruduysa onları, onlara şefaatini yaptı demektir. Şefaati burada yaptı. Burada bir şey yapmasın, yapamasın, ya da ona uymasınlar. Öbür tarafta o en yüksek makamdaki vali olsun. Şefaat yok. Yapamaz. Evet. Allah bizi hidayete erdirsin. Allah bizi hidayete erdirenlerden eylesin. Hidayetçi eylesin. Mehdi eylesin. Allah hepinizden razı olsun.